Ahmet! Ömer! <Gülüyor> Ömerciğim bugün sabah saatlerinde meclis makamına temsili olarak oturtulan Ahmet isimli çocuk bu fırsat bir daha elime geçmez diyerek oturtturuldu tutturul, tutturuldu tuttututututu o tuttu meclis koltuğundan kalkmadı Ömer 23 Nisan kutlu olsun. <gülüyor> Ahmetcan bir başkanı olur olur olmaz yanında getittirdi sınıf arkadaşlarıyla birlikte Kaşla göz arasında bir kanun çıkarttırttı. Çıkat. <13 gülüyor> 23 Nisan kutlu. Çıkarttırarak 12 yaşından büyüklerin milletvekillikliklerini düşüttürdü ve ardından yaptıkları seçimle 550 tane çocuğun meclise e, doldurup e, sokturdu doldurdu. <gülüyor> e, meclis'e ele geçiren çocukların ele başısı da meclis başkanımız e, torunuymuş e, Ömer. E, meclis e, Ömer. Yetkililer meclis başkanımızın çocuklarla meclis arasında ara arabulucu olmasını istedi fakat e, torunu buna yanaşmıyor e Ömer. Yetkililer olayı çocuklara e, şeker ve çikolata vererek e, tatlıya bağlamayı düşünüyor. Ben bir tanesini aldım bile e Ömer. E e, çok güzel ya. Çok güzelmiş ya çikolata. 23 lisan kutlu olsun sevinin büyükler neyi küçükler 23 nisan kutlu olsun. <gülüyor> Teşekkürler rahmet. Estağfurullah ben teşekkür ederim Ömer. 23 nisan kutlu olsun. <gülüyor> Sana bu soğuda yapmaktan bıktım tamam mı? <gülüyor> Yasırla havaya gideceğim. Hazan beni denese götürecek. Bebeğimin gözü olunarken gözü çıktı. Ben de bu kafasına vurdum. <gülüyor> Güle araya teşekkür ediyoruz Lera. ve, kendisini uğurluyoruz. Hadi güle güle. Hadi gitmeyeceğim, konuştam işte. <gülüyor> Sen kemik hazı olsun be, Şevancı. <gülüyor> Aa, kızım 75 milyonun önünde babaya böyle dedin mi kızım? <gülüyor> gel hadi gel. Ben doğduğumu istiyorum işte. Bebeğimi de bile diyor. <gülüyor> Neyse arkadaşlar, tamam. Bir reklam gelin, bu çıkmayacak anlaşıldı. Kızım bak beni sinir ediyorsun ya. Çık dedik Allah Allah. Ya, Mikrofonu yapıştı bırakmıyor, kime çekti bilmem ki ya. <gülüyor> Diyarlar yayınımıza devam ediyoruz. 23 Nisan dolayısıyla Dünya radyo, Radyo'da radyo müdürü Yusuf Kulaksız'ın yerine oturan oğlu Ahmet Yunus tüm ıslarla rağmen koltuğu bırakmadı ve radyo yönetiminin başına geçti ve Dünya Radyo'nun müdürü koltuğundaki Ahmet Yunus'a bağlanıyoruz. Değerli vatandaşlarım. Ben Ahmet Yunus olarak bugün radyo yönetimini ele geçirmiş bulunuyorum. Radyoda bir dönem kapanmış, bir dönem başlamıştır. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Radyodaki teknik aletleri dünyanın parasına verdik. Teknik aletleri en az kendi oyuncaklarımız kadar... Mahiplenmedik bir yere varamayız. Çocuklar abilerimin ablalarının başına %200 zam yapıyorum. Ayrıca yılda 8 defa iki maaşı ikramiye 5 maaş firin vereceğim. Mavi Ali abi benim gündemimde yok abi. Yiyecek ama onu da işten attırıp yine kardeşimi satı getireceğim. Kandıra iş arkadaş. Kadronla gelir kadronla giderim Eğer bu yolda Ben de gelecek varsa Şimdi gelsin Gelmeyecek varsa şimdiden çeksin gitsin Aferin Ahmet Yunus, aferin Ömer abiye de havuzda ev alacağım de Bir de araba alacağım de hadi bakayım Aferin <gülüyor> Aa, Unutmadan Ömer abiyi de işten kovuyorum Yine daha genç daha çocuk elemanlar alacağım Ne bu ya 15 yıldır aynı herif Sende hiç duruyor <gülüyor> Ahmetcim ne diyorsun ya Artık öyle Şimdi nasıl yok kardeşim. Ahmet Yunus Bey var. La bağlayıp istemem kes tıraşı. Tamam. Ahmet Yunus hadi bakayım, hadi program bitti. Al şu şekeri çık. Çık sen çık çık çık. Çık. Baş baş hadi evinize yürü. Adama bak ya. Ne bu ya? Çocuk mu kandırıyorsun sen kardeşim? Ne var oğlum? Şeker işte al ya. Çek. Al şu şekeri beni sinirlendirme. Ne bu diyorsun ya yani? anne? Allah Allah. Ya kardeşim ne hazırlıyorsun? Dokunmadım bile be. Yürü şimdi sen de çocuklarla şiddetle. Arkadaş bu bütün çocuk bir şey de yapamıyor ya. Tamam çık abi evet, çık çık çık. Çek. Ne uyuyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye radyolarını tek arka sövgü komedi program Perişan efendim 1300 özel programı şimdi burada Perişan efendim her gün çift saklar diyor radyoda. Yazan ben var Pekin oynayanlar. Ben Ömer Kaya. Ben Amici Çıktımsın. Kızım yağmur Dilara. Ben doğduğumu istiyorummuş. Evet. Ve teknik yapım ben Ömer Pekin. Artık öyle Ahmet'cim, Yunus'cim yok kardeşim. Ahmet Bey, Ahmet Yunus Bey var. Ahmet Yunus Bey var. Labanlık istemem, kes tıraşı. Labanlık is, la la la, la la istemem, kes tıraşı. Labanlık istemem, kes tıraşı. Labanlık istemem, kes tıraşı. Bulsam mı? Niye dedi? De şunu söyle. 23 Nisan Kutlu olsun. Hadi. Babaanne bana baktıvacım dersini. <gülüyor> kızım baktımayı falan bırak ya. 23 Nisan şarkı söyle. Bak. 23 Nisan Kutlu olsun. Hadi. 23 Kutlu olsun. Tamam tamam. Hadi neyse sen ne söylersin kızım. Gel tamam. Belüşan FM Berişan. Türkiye Ki Radyo'da, Dört Ki Radyo'da, Dört Ki FM. Perşembe FM'e ulaşmak için Perisan FM et Dünya Komter. Perisan FM et Dünya, dünya. Komter. Perisan, Perisan, dünya. Kom <gülüyor> Perisan FM et Dünya Komter. Perisan FM et Dünya Komter. <gülüyor> <gülüyor>